Sevgili Açık Radyo dinleyicileri merhabalar. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün kusura bakmayın biraz geç başladık teknik tek bir araza nedeniyle aramızda çok değerli bir konumuz var İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yeni emekli olan Profesör Doktor Fatma Gül Berkday hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce Açık Derginin bu saatinde destek olan Nilüfer Durag çok teşekkür ediyoruz. Var olsun sağ olsun. Fatma Gül Hanım, Bilgi Üniversitesi yayınlarından politikanın çağrısı isimli bir kitabınız çıktı. Hem de dört baskı yaptı kısa sürede tebrik ediyorum öncelikle. Biraz bu kitabın etrafında dönelim istiyorum konuşmamıza. Çünkü politika olarak da çok çalkantılı bir atmosferdeyiz. Ve daha düne kadar Türkiye'yi kurtarmak isteyenler şimdi bir Türkiye'den kaçma telaşına girdiler. Ne dersiniz? Evet, çok çalkantılı bir dönemde olduğumuz çok açık... Bu çalkantılı dönemler aynı zamanda tabii e, politika e, hocaları için ya da politika araştırmacıları için çok önemli bir laboratuvar niteliğinde. E, fakat aynı zamanda insanlar açısından yani toplumun belirli kesimleri açısından politikadan kaçma eğilimini de e, beraberinde getiriyor. Politikadan kaçma eğilimi derken neyi kastediyorum politika deyince bugünlerde hep böyle kötü anlamda bir şey gibi anlaşılıyor değil mi politikanın pejoratif bir anlamı var yani evet, evet, evet. kirli bir şey dokunmamak lazım hele hele dokunan kirlenir falan dokunan kirlenir üstelik de şu sıra çok tehlikeli bir şey evet. gibi de görünüyor o yüzden de hani işte Bodrum'a kaçalım efendim Bozcaada'da şarapçılık yapalım Yurt dışına kaçalım vesaire gibi. Yani bir tür kendi içimize kapanalım gibi bir eğilim var. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü hani iç özgürlük tabii önemli bir şeydir. Özellikle insanların elinden özgürlükleri zorla alındığı vakit... ...hapishanelerde, tecritte... ...insanın gene de kendi ruhunu koruması... Aklını koruması, özgürlüğünü koruması önemlidir. Buna elbette hiçbir diyeceğim olamaz. Ama özgürlük esas olarak kamusal bir şeydir. Kamusal özgürlük. Bunu biraz açar mısınız? Ne demek? Çünkü özgürlük dediğiniz şey ancak kamusal alanda başkalarıyla birlikte deneyimlenir. Ve politikayla da bunun çok ilişkisi var. Çünkü politika yapmaktan çok düşünmek, ...ve söz söylemektir. Bizim hocalarımız... ...hep politika... ...politika konuşmaktır derlerdi. Çok doğrudur. Siz eğer... ...özgür kamusal alanlar yaratamıyorsanız... Bir, ...bir araya gelemiyorsanız... ...ve düşünmeyi... ...hem bilmiyorsanız... ...hem de düşündüğünüzü ifade edemiyorsanız... ...sizin özgürlüğünüz... ...iyi şarap tatmakla... ...sınırlı kalır. Onun da bence... Bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü dünyayı iyileştirecek olan şey insanların birlikte eylemidir. kolektif eylemdir. E, politikada ben e, böyle bir şeydir. Politikayı tamamen böyle anlıyorum. Peki bu mülkiyetteki ihraçları düşünürsek e, hakikaten yani korkunç bir kıym yaşanıyor. Ee, bu insanlar böyle ihraç edildiği zaman buralardan özgür düşüncenin çıkması, özgür düşünen bireylerin yetişmesi mümkün olacak mı ne dersiniz? Bu çok yerinde bir soru ve çok zor bir soru cevaplaması da eğer siz üniversiteyi, üniversitas olmaktan çıkarırsanız sadece bir mesleki eğitim veren, uzmanlık veren bir yere dönüştürmeye çalışırsanız düşünen bireyler yetiştiremezsiniz. Düşünen yurttaşlar da yetiştiremezsiniz. Ancak itaat eden, birey olmayan varlıklar belki yetiştirirsiniz. istenen bu belki de. Ama ben gene de bunun o kadar da kolay olmadığını düşünüyorum. Belki bir süre için özgür düşünce akademiyanın dışına çıkacak. Böyle dönemler oldu Türkiye'de biliyorsunuz. 12 Eylül sonrasında bunu yıllarca yaşadık. Ama... Bizler çeşitli yerlerde, bilarda, şurada burada hani dersler verdik. Bizim oralarda öğrencilerimiz olan arkadaşlarımız sonra üniversiteye girdiler. Ve hepsi özgür bireyler yetiştirmeye katkıda bulundular. Şimdi gene öyle bir dönem yaşıyoruz. Hatta bu daha da geniş olacak. Dolayısıyla buradan tam da iktidarın istediği sonucun çıkacağına inanmıyorum. Ya da inanmak istemiyorum belki de. Şimdi burada bir de tabii toplumda bir izleyici kitle var. Bunlar e, hele böyle medyanın tam bir kontrol altına alındığı, farklı sesleri artık ekranlarda göremediğimiz bir dönemde düşüncelerine saygı duydukları, e, mihenk taşı diyebileceğim e, siyaset bilimcileri arıyorlar. E, nasıl yorumlayacaklar bu olayları, ne diyecekler? Burada siyaset bilimcilere de sanki her zamankinden fazla iş düşüyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Bence çünkü siyaset teorisyeninin ahlaki bir misyonu da vardır. Sadece öğretmek değildir çeşitli bilgileri ya da metodolojileri. Aynı zamanda iyi yaşamın ne olduğuna dair, ortak iyinin, kamusal iyinin ne olduğuna dair hem bilgi öğretmesi. Hem de örnek olması gerekir ve söz söylemesi gerekir. Dolayısıyla bence bu ahlaki misyon bugün çok daha önemli oluyor. O yüzden de ruhunu satmamak diye ifade edebileceğim tavır çok önemli. Bir de ben şeyi gözlemliyorum. Yani eskiden e, akademisyenler daha çok aktif olarak siyasetin içinde bulunurlardı. Şimdi pek göremiyoruz. Neden böyle dersiniz? Yani, çünkü bir yandan da hani politik alan kararmaya başladı. Farkındaysanız. Kamusal alan son derece daraldı. E, o yüzden de belki hani sınırları birazcık zorlamak ve her bulunduğumuz yeri Özgür birer kamusal alana çevirmek durumundayız. Açık Radyo bunu yapıyor mesela. Ben buranın bir kamusal alan olduğunu düşünüyorum. Bizim e, sınıflarımız öyledir. Konferanslarımız öyle olmak zorundadır. Ha, yani bunu biraz zorlamak zorundayız. Çünkü e, iktidar tam tersine hakikaten politikadan dışlamak insanları ve kamusal alanı karartmak istiyor. Ve maalesef sadece Türkiye'de değil dünyada böyle bir eğilim var. Evet pazar günde Hollanda seçimleri var merakla bekliyoruz. Yani. E, bu soru referandumda yalnız e, şöyle söylüyorlar siz daha yorulacaksın diye düşünüyorum ama hayırcılar sosyal medyada öyle bir e, örgütlendiler ki tam bir yatay örgütlenme. Yani kendileri video ürettiler, slogan ürettiler, evetçilerin argümanlarına karşı argüman ürettiler. E, bir amiral gemisi yoktu. Yöneten hmm. bir dip dalga gibi diyorlar ee, hiç siyasette görmeye alışmadığımız profilleri görmeye başladık ee, bunlar yeni yeni kaygılar edinmeye başladılar böyle bir dip dalga bütün o politikanın hatta belki sağda da sadece solda hı hı, değil sağda da bütün politikanın dengesini değiştirmeye aday olabilir mi? Olabilir tabi bence çok Siz görüyor musunuz böyle bir dip dalga? Böyle bir şey görüyorum görmüyor değilim. Ee, ve hani bana umut veren şey de o, ben de konuşma ve müdahale etme konuşarak yani isteğini <gülüyor> uyandıran da o. Yoksa e, yani ne konuşmak istiyoruz ne hani eylemde bulunmak istiyoruz ama böyle bir e, altyapı var, böyle bir eğilim var çünkü genç insanlar var. Yani bu genç insanları, genç kadınlar ve genç erkekler. Özellikle kadınların çok rahatsız oldu. Genç erkeklerin evet, de bir de kadınların rahatsız olduğu. düşünüyorlar olduğunu. ve özgürlüklerine, sözlerine sahip çıkmak istiyorlar. Şimdi kadınlar deyince, hani hep böyle ezber bir klişe vardır. İşte Türkiye'de kadınlara haklar yukarıdan verildi, evet, evet. hiçbir şey yapmadılar. Şimdi bunu tartışmak bir yana ama işte şimdi fırsat. O Elimizdeki hakları ve özgürlükleri korumak için mücadele edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Ediyor kadınlar, ben onu görüyorum. Sağ, sağ, sağ görüşe sahip kadınlar ediyor mu sizce? Ne dersiniz? E onlar, da, onlar da, yani bunu mesela İslami kültür dairesinde olan ama hem düşünen, çok akıllı ve aynı zamanda vicdan sahibi olan benim tanıdığım birçok genç kadın var. Ve ben onlara çok güveniyorum. Çok güzel. Peki e, hep bu geziye kadar gençlerin e, apolitik olduğu bir şey yapmadığı söylenirdi. Birden geziden sonra vay bu gençler ne olmuş falan dedi. Böyle bir acaba bir trend var mı geziden <gülüyor> bu önergede? ben daha önce de hiç öyle bir şey söylemedim. Sizin yazdıklarınızı biliyorum evet, ama. Yani ben hep bu gençlere, ama. Biliyorsunuz hep gençlere apolitik güvendim. Çünkü şöyle bir şey gördüm öğrencilerimde. Evet bizim gençliğimizde olduğumuz kadar politize olmuş değillerdi belki. Ama bizim o dönemki politize olma biçimimiz ne kadar doğruydu ben onu sorguladım hep. Üstelik bizde hani bireysel özgürlükle kamusal sorumluluk arasındaki denge çok kaçmıştı. Kamusal tarafa mı? Kamusal tarafa. <gülüyor> Şimdi kamusal özgürlüğü tabii ki hep savunuyorum ama bu aynı zamanda yani kamusal özgürlüğü ve kamusal hakları ancak gerçekten birey olan, gerçekten özgürlüğüne sahip çıkabilen insanlar savunabilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Ve ben öğrencilerimde bunu gördüm. Bizden daha fazla birey olduklarını gördüm. O yüzden de Gezi benim için milat değildir. Ben giziyi hiç şaşırmadım. Kitabı da bu arada öğrencilerinizi adamışsanız çok nadir görülen bir şey gerçekten. Aa, evet ama gerçekten ben de kendimizin bir öğrenciniz ait. olarak görmek teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ee, hakikaten eğer hala umut ilkesinden söz edebiliyorsam gerçekten onlar sayesinde. Harika. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Ee, bugün müziği bizim için Hatice sürmeli arkadaşımız seçti. İspanyolca bir şarkı dinleteceğiz size. Chavela Vargas'tan La Llorona. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, Pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso, ay, de mí llorona, llorona, llorona, llévame al Tapame con tu rebozo llorona Porque me muero de frío Si sí, porque te quiero quieres Yorona Quieres Que te quiera más. Si ya Te he dado la vida Yorona más quieres Quieres Fatma más. Yılın'ı? <gülüyor> <mi? gülüyor> Vallahi çok güzelmiş çok Güçlü bir ses bir <gülüyor> <gülüyor> 81 yaşında, 81 yaşında çok güzel. Hatice'ye evet. de teşekkür etmek lazım söylemeye. E, tarihten öğrenelim ama tarih hiçbir zaman tekerrür etmez. Zaten ayrıca tarih sürekli olarak yeni doğurur. Herhalde geleceğe umut vermesi açısından önemli bir cümle. E, burada e, bir tarafıyla Arent'e giden bir cümle belki. Bakaten ee, o az önceki şarkı öncesindeki sohbetin e, ışığında e, umudu beslemek için e, bir yeniye mi e, ihtiyaç var? Yeniye tabii ki ihtiyaç var ama geçmişle bağlantıyı da koparmadan. Arant örneğin bir yandan geçmişte ve var olan da iyi olan şeyleri muhafaza etmek. Onu da çok savunur. Dolayısıyla bazıları onu muhafazakar olduğunu düşünürler ama bence çok önemli bir şeydir. Yani iyi olanın hakkını vermek, bir şekilde vefa borcunu ona ödemek, kurumların, öğretilerin, insanların ve oradan giderek yeni şeyler, yeni koşullara uygun bir biçimde düşünmek. Dolayısıyla ...hani sürekli geçmiş ile gelecek arasında olmaktan söz eder Arendt. Bence çok doğru bir şeydir. Hep oradayız biz. Hep bir yandan geçmiş bizi arkamızdan itiyor. Gelecek de bir şekilde hani çekmeye çalışıyor ama nerede duruyoruz? Dolayısıyla kendi aklımızla düşünmeye, koşulları değerlendirmeye ihtiyacımız var. Ama onun için de tarihi bilmek zorundayız ve değerli olana da sahip çıkmak zorundayız. Bu Tabii evet. bu referandum, anayasa <gülüyor> tartışması falan konusunda da bence çok şey söyleyen bir tutum. Evet, evet ama, belki de ama e, Türkiye çok uzun zamandır ilk defa bu kadar böyle çağdaş değerlerin dışına çıkmaya başladı. E, çünkü şöyle eleştiriler de geliyor. E, zaten otoriter bir rejim vardı. Mesela YÖK vardı işte üniversite <gülüyor> için konuşursak. E, ama şimdi burada doz çok yükseldi gibi geliyor bana. O yüzden de tepkiler de yükseliyor. E, e, değil mi? Yoksa biz tabii. hiçbir zaman zaten bir demokrasi, özgürlük doğru, görmedik. Doğru. Yani mi? otoriter eğilimleri Yok mesela. Yani bir türlü kaldıramadık. Bildik. Elbette. Çok çok doğru. Ama hep ne şey umudunu taşımadık mı? Bunların giderek azalacağı ve daha demokratik bir topluma doğru evet. evrileceğimizi düşündük. Aslında Kıyısına bunun, geldiğini çok düşündük değil, evet, değil mi? Evet. Bunun <gülüyor> Yani emareleri ipuçları da çok hala da var Ama Aynı zamanda Bütün dünyadaki bir böyle Otoriterleşme işte güvenlik devletine Gidiş falanla da birleşti Bazı koşullarla e, Ve bir Tek adamcılık e, Totalitarizm tehlikesi Gerçekten baş gösterdi, çok baş gösterdi evet. Bunun da panzehiri Bence gene Kamusal alandan geçiyor ...özgürlüklerimize sahip çıkmaktan, politikaya katılmaktan ve gemi enkazı olmamaktan, orada koşullarla sürüklenmemekten geçiyor. Bir de son sorum var size, böyle özel sormak istediğim. Dünyayı azınlıklar mı değiştirir? Şimdi bu tabii çok zor bir <gülüyor> soru. Çok zor bir soru. Çünkü bir yandan... Haklısınız çoğunluklar genelde konformist olurlar ve çok kolay bir şekilde bir iktidardan ötekine hatta totalitarizme kolaylıkla geçebilirler. Keyifleri kaçmasın yeter ya. Evet bir öyle bir şey var bir de tabii bugünün tüketim toplumunda yani sahiplenici bireylerin çoğunlukta olduğu düşünen insanların değil de toplumda bu da var. Ama aynı zamanda azınlıklar dediğiniz belki de düşünen ahlaki ve vicdani tutarlılığa sahip olan e, azınlıkların da çoğunlukları harekete geçirme olanağı da var. Yok değil. Şimdi tabii dünyayı kim değiştiriyor o konuda ben öncüler değiştirir demem. Evet, güzel. O evet. başka bir şey. <gülüyor> Ama e, kitlelerin içinde çoğunluğun içinde zaten var olan özgürlük özlemine o talebe cevap verebilecek e, düşünceleri evet, ortaya çıkarabilecek azınlıklar bir dönüşüm meydana getirebilirler. Harika ben de böyle düşünüyorum. Bir de çağrışıma e, farklılık e, çağrışım demek yani Yeni ihtimaliyetler demek. Ee, e, bu bir de tabii gerçekten yani. Etkileşim bir de toplum o kadar çok çeşitlendi ve farklılaştı ki bugün artık toplumu tek bir fikir ya da tek bir işte e, fantazi diyeyim, etrafında toplayıp yürütmek Nazi Almanyasında olduğu gibi kolay bir Mümkün şey değil. değil. Evet. Bunu da hesaba katmak lazım. Yani insana umutlu kılan şeylerden biri de bu. Programımızda bir şeyimiz var, gelinliğimiz değil demeyelim artık zaten ikinci programda. Kitabınızdan bir bölümü okurlarımız için kendi sesinizden okumanızı rica etsem. Peki, teşekkür ederim zevkle. Politikayı anlamaya çalışan birisi için determinizm sorunu merkezi önemdedir. Çünkü... Eğer özgürlüğün mümkün olmadığını, insanın tümüyle çevresinin ve kendisine dışsal yasaların belirleniminde olduğunu düşünüyorsak, böylesi bir insan imgesine sahipsek, politikaya ve yönetme sanatına ilişkin düşüncelerimiz ancak otorite yanlısı olabilir. Böyle bir durumda, insanın yapabileceği tek şey, verili otoriteye itaat etmekten ibarettir. Dolayısıyla, Kendimizi kendi kurumlarımızın ve kurallarımızın yaratıcısı mı yoksa onlar tarafından yaratılmış olarak mı gördüğümüz can alıcı bir öneme sahiptir? Akıntıya kapılıp sürüklenen bir gemi enkazı mıyız yoksa akıntıya yön verecek özneler miyiz? Eğer kendimizi akıntıyla sürüklenen bir gemi enkazı olarak görüyorsak politika okumaya da politika yapmaya da gerek kalmaz. Çünkü politikanın başka birçok tanımı da olsa en önemlisi bir toplumsal faaliyet alanı olması. Başka bir deyişle insan eyleminin kolektif örgütlenme biçimlerinden biri olmasıdır. Politika hepimizi ilgilendiren ortak konularda alınan kararlara katılım sürecidir. Bu ortaklık konusunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Elinize, dilinize sağlık. Bence kalemiz çok güçlü. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Yarım saat kısa bir süre ama sizin e, sizi burada konuk etmek ayrıca bir zevk en son 2012'de gelmişsiniz açık radyo umuyorum daha sık sizi konuk edeceğiz bundan sağ sonra. Sağ olun, sağ olun. Ben de çok sevk kaldım ve çok teşekkür ederim her Biz iki Biz teşekkür ederiz e, Fatba Gülhan'ım e, sevgi dinleyenler. Önümüzdeki hafta e, Alpergur Kastas Üniversitesi'nden sosyologdan konuğumuz olacak. E, birazcık daha etkileşimsel hale getirmek gerekiyor dünyayı okumayı. Onun için e, katkılarınızı bekliyoruz. Nereden? Tabii ki Twitter'dan Dünya'yı Okumak. Facebook sayfamız var. Mail adresimiz dünyayıokumak.com e Lütfen katkı sunun ki etkileşimsel olsun. Birlikte inşa edelim Fatma Gülberk'ta'yı anarak. Hepinize iyi haftalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünyayı Okumak